MÜZELİK SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu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 Geçtiğimiz bölümde Müzeler Günü'n tarihçesini ve Müzeler Haftasında Türkiye'de yapılan etkinlikleri konuştuk. Bizim için müzelerin olduğunu konuştuk Ayta'yla. Bu etkinlikler arasında seminerler, sempozumlar, sergiler gibi şeyler de vardı. Bu bölümümüzde ise başka bir önemli haftanın, Çevre Koruma Haftası'nın ışığında konuşacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle de. Ve bu haftaki konuğumuz da bu aralar oldukça gündemde olan bir konunun müzeler ve iklim değişikliği konusunun bizim gözümüzde Türkiye <gülüyor> şubesi Emek Yılmaz olacak. E, Emek sizlere kısaca bir tanısın Ayça isterseniz. Emek Yılmaz, 2019'da Avusturya'da kurulan Museums for Future hareketinin Türkiye'deki Yerel Ayağı'nın kurucusu ve koordinatörü. Panorama 1326 Bursa Müzesi'nde 2018'den beri müze sorumlusu olarak görev yapıyor. Güney Kore'de kent müzeleri ve kimlik inşası üzerine Bursa Kent Müzesi ve Seul Tarih Müzesi'ni karşılaştırdığı sosyoloji alanındaki doktora çalışmasını 2016'da tamamladı. 2017'de dahil olduğu gönüllülük temelli bir oluşum olan Avrupa Müze Akademisi'nde iletişim ve projeler sorumlusu olarak çalıştı. 2021'den itibaren aynı oluşumda proje yöneticisi olarak görevine devam ediyor. Kısaca NIMO olarak da bilinen Avrupa Müze Örgütleri Ağı tarafından yayınlanan Guide to Quality Working Museums yayınının editörlüğünü de yapan Emek, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği ve İKOM Türkiye üyesidir. Hoş geldin Emek. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu arada sizin programınıza ve Açık Radyo'ya konuk olmak çok değerli benim için. Ve MFF Museums for Future ve MFF Türkiye'yi tanıtma fırsatı sunduğunuz için de ayrıca teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. O zaman e, ilk soru tabii ki çok temel bir soru. Museums for Future, kısaca MFF nedir? Bize bahsedebilir misin Emek? Evet tabii ki zevkle. <gülüyor> Şimdi Museums for Future Hareketi, Fridays for Future Hareketi'nin içinden gelen genç küratörler tarafından Avusturya Viyana'da kuruluyor dediğin gibi 2019 yılında. Fakat MFF'in e, genel böyle belirtmek istediği şey şu, biz iklim görevi hareketini destekleyen müzeler, kültür kuruluşları ve çalışanlarından oluşan küresel bir ağız ve Paris İklim Anlaşması'nın küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmasını hedefliyoruz. Ortak amacımız sadece şimdiki değil, gelecek nesiller içinde küresel iklim adaletini desteklemek olan bir birliyiz ve bu doğrultuda da bilimi rehber alıyoruz. İklim krizi kurumlarımızda kültürel mirasımıza, tarihi eserleri, ekolojik ve biyolojik çeşitliliği toplumları tehdit ediyor. Müzeler geleneksel rolleri olarak tabii ki doğal ve kültürel mirası, kültüvarlıklarını korumak ve geleceğe aktarmak ee, ve İklim krizine karşı birlikte birlikte mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu savunuyoruz ve eğer etmezsek kültürü korumayı bırakalım. E, Müzeciler olarak topluma hizmetimizde uğradığımız başarısızlığın yanı sıra geleceğe aktaracak da pek bir şey kalmayacak. Dolayısıyla bu sorumluluğu yerine getirmeye devam etmek, gezegeni, toplumu, doğa ve kültürel mirası, kötü varlıklarını korumak için Museums for Future hareketinin gerekli olduğunu savunuyoruz. MFF bunları yaparken de bazı araçlar kullanıyor. Mesela bu dört, dört maddemiz var özellikle. Bunlardan bir tanesi, birincisi iklim aktivistlerini desteklemek. Biliyorsunuz küresel iklim e e grevi günlerinde eylemcileri e müzelere davet edip, onları ziyaretçilerle bir araya getirerek farkındalık yaratmak, bunlardan bir tanesi. İkincisi halka bu amacın doğru iletişimini yapmak. Müzeler kültür, sanat, bilim ve teknolojinin güvenilir aracıları olarak gör görülüyorlar. Tüm dünyada müzeler bir günde yüz milyonlarca farklı demografik özelliklere sahip insanlarla bir araya geliyor. Ve anlatımlarına güvenilen okul dışı öğrenme ortamı olarak görülen yerler müzeler. Ve bu e, iletişimi sağlamaktan, halka bu iklim değişikliği krizinin doğru iletişimini sağlamaktan da sorumlu olduklarını düşünüyoruz. Kurumlarımızın dönüşümü müzeler olarak biz e, binalarımızda yaptığımız aktivitelerle aslında... Şunun farkındayız. Yani yaptığımız aktivitelerle biz iklim krizine bir nevi katkı koyabiliyor olabiliriz. Ee, ama bizim amacımız 2040 yılına kadar karbon emisyonunda nötr olmayı hedefliyoruz. Ve bunun için de önemli adımlar atmak istiyoruz. Ee, bize hem e, bu alanda yapılan çalışmaların örnek olduğunu, yapanlar varsa bunları bizimle paylaşmalarını, yoksa da biz bir şekilde karşılıklı etkileşimle bunu geliştirmek istiyoruz. Ayrıca sosyal ağlarda farkındalık yaratmak, Önemli amaç, araçlardan bir tanesi. Çünkü dünya çapında binlerce müze olarak sadece ziyaretçilerimiz üzerinde değil, önemli paydaşlarımız üzerinde de dikkate değer potansiyel etkimiz var. Bunun farkındayız. Ve sesimizi ilgili mecralarda karar alıcı mekanizmalar arasında da yükseltiyor ve işbirliğine davet ediyoruz herkese. Çok teşekkürler gerçekten çok böyle umut verici, ilham verici bir e, oluşum. Peki bunu Türkiye Ayağı nasıl gerçekleşti? Senin için bu süreç nasıl gelişti? Hani 2019'da Avusturya'da konu, kurulduğundan bahsettik MFF'in ama hani Türkiye'de bu süreç nasıl ilerledi? Biraz da ondan bahsedebilir misin? Tabii ki e, Türkiye aya şöyle oldu aslında 2019'un son sonuydu galiba. Ben e, Nima'nın Avrupa Müziği örgütleri Birliği'nin e, bir e, bültenini okurken e, MFF'in 15 Eylem diye bir e, çalışması var. Onunla denk geldim. E, bunda da işte farklı dillere çevrilmesine davet ediyordu e, bu paylaşımda. E, oradan sonra 2020'de de 14 Şubat'ın, tabii ben bu arada MFF'in hesaplarını e, takibe aldım. E, 14 Şubat için de sevdiğimiz objeler, Objects We Love hashtag'iyle bir, bir çağrıya çıktılar. Biz de Panorama 1326 olarak ona katıldık. İşte iklim krizinin çok değer verdiğimiz tarihi yapılara nasıl zarar vereceğini paylaştık böyle bizi takip edenlerle. Fakat sonra araya pandemi girdi. Pandeminin girmesi ardından biraz sessizlik oldu her taraf için. 2021'de Almanya Mayıs ayında MFF Almanya çalışmalarını başlattığını duyurdu. O duyuru ardından ben de dedim ki belki Türkiye'de de vardır. Ulaştım kendilerine. Türkiye'de kimler var, beni yönlendirir misiniz diye var mı böyle bir ayak? Yok olduğunu söylediler ve benim başlatıp başlatmayacağımı sordular. Ben de memnuniyetle dedim. Ondan sonra işte böyle iklim gruplarına, müzecilere, Müzecik Meslek Kuruşu Derneği'ne ulaşabildiğim kişilere ulaştım. Ve bunun hani Türkiye'de böyle bir oluşum hareketi geçiyor. Siz de paylaşım yapar mısınız? İlgili kişilere ulaşmama yardımcı olur musunuz? Sesimizde ses katar mısınız? dedim. Ee, çok sağ olsunlar. Yani çoğunlukla olumlu dönüşler oldu ve ilk e, çağrıyı yaptıktan sonra işte böyle böyle Türkiye harekete geçti. Siz de katılmak ister misiniz? Dedikten sonra iki iklim, genç iklim aktivisti katıldı aramıza. Onlardan sonra e, ilk müzeci katılımcımız Canan oldu. Onunla birlikte de işte, e, işte bir büyük böyle bir hareketlenme başladı. Daha sonrasında da Türk şey, hesaplarımızın oluşması gerektiğini e, konuştuk arkadaşlarla. E, bu Bunu da harekete geçince daha da fazla bir e, katılım oldu. Tabii farklı etkinliklerde paylaşmanın da etkisi var. Ama e, şeyde MFF International hesabında her çarşamba günü Türk, e, Türkiye'nin paylaşımları Türkçe olarak yapılıyor. Hani oradan da takip edilebilir. Nasıl örgütleniyorsunuz biraz bahsetme ama katılmak isteyen kişiler hani MFF'e nasıl katılabilir? Ne yapmaları gerekli? Çok kısa aktarırsan. Tabii ki. Şöyle öncelikle MFF'in yani web sitesini takip takip almalarını öneriyoruz. Hem bizi daha fazla tanıma şansları olabilir. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu arada aktif olarak şu anda 12 kişiye falan ulaştık. Ve bunların arasın MFF'in İngilizce olan içeriklerini Türkçe'ye çevirip daha sonra web sitesinde Türkçe olarak da yayınlayacağız Türkiye Ayağı'nda, Yerel Ayağı'nda. Bize ulaşmak için biz direkt sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebilirler. MFF museumsforfuture.org adresinden bültenlerimize üye olabilirler, kayıt yaptırabilirler. Ve orada yine action.museumsforfuture.org adresinden iletişime geçebilirler. Ama doğrudan bizimle de turkey.museumsforfuture.org adresinden e maille ile iletişime geçebilirler. Daha sonra biz bir toplantı yapıyoruz. MFF'in ne olduğunu, amaçlarının ne olduğunu anlatan, nasıl hareketi geçtiğimizi, neler yaptığımızı anlatan bir tanıtımla daha sonra içimizde bir iş bölümü var. Gülşah'ta onun iletişim ekibinde bu arada. <gülüyor> Yeni etkinliklerle daha da fazla umarız sesimizi duyuracağız. Şimdi şey gibi oldu böyle kendi bir reklamımızı yapar gibi oldu kendi açımdan diyorum komik oldu. Neyse geçtiğimiz aylarda az önce de senin bahsettiğin gibi farklı yerlerde de işte Müzicik Meslek Kuruçu vesaire tarzı yerlerde MFF'den bahsetti. Konunun görünürlüğü aslında müzecilik camiasında, Türk müzecilik camiasında arttı hani uluslararası gündemi takip etmeyenler için bile. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? E, bu tür etkinlikleri, yani davetleri çok önemli buluyorum. Öncelikle e, Esen Mart 2022 sonunda Museum Next e, tarafından Yeşil Müzeler Zirvesi yapılmıştı Green Museum Summit diye. Biz de MFF olarak katıldık ve farklı mesela Avusturya, Almanya ve Türkiye ayağını nasıl işlediğini anlattık. Oradan da Türk, yani çevrimiçi bir buluşmaydı ve oradan da birçok katılım oldu uluslararası anlamda aramızda. Türkiye'den de bundan haberdar olup katılanlar oldu. Diğeri de yine küresel iklim krizi, Mart'taki yapılan e, e, küresel iklim krevininden sonra Müzecilik Meslek Kuruşu Derneği'ni düzenlediği müzeciler sahne arkasını anlatıyor. Çevrimiçi içi etkinliğinde buluştuk. Orada da e, e, yaptığımız etkinlikle Canan'la birlikte yaptık. Bir Önceki dönem başkanıydı. Şimdi ayrıca MFF Türkiye üyesi o da. E, müzecilere buluşma ve tanıtma şansı bulduk. Etkinlik ayrıca şu anda hala MMKD'nin YouTube kanalında izlenebilir. Şunu söyleyebilirim. Genellikle ilgi olumluydu. Oradan, oradan da aramızda katılan kişiler oldu ve çok e, Faydalı katkılar sunuyorlar bize. Şimdiden tekrar teşekkürler onlara da. Burada olmak çok önemli. Sizinle birlikte Açık Radyo'da bunu paylaşıyor olmak çok değerli. Mesela Bursa'da bu ayın sonunda bir festival var. Onun yan etkinliği olarak panele davet edildik. MFF Türkiye olarak. Orada da paylaşacağız. Bu paylaşımların hepsini çok önemsiyoruz. Ne kadar çok müzeci... E, müzeci olmasına da gerek yok. Alana ilgisi olan ki aramızda öyle kişiler var. E, kültür mirasa, müzelere et, din, ilgisi olan kişiler de katılıyor. Ne, e, ne kadar müze kültür kurum aramızda katılır ve çalıştığı kurumda bir etki yaratırsa, bir adım atmamıza sebep olursa o kadar mutlu oluruz biz de. E, fakat şunu da gördük, müze, müzeleri bir aktar olarak görmeyen kişiler de var müzeci olup. E, onlara farklı bir bakış açısı sağlamak açısından da e, faydalı oluyor bu tür buluşmalar. Yine hani bu konuyla hiç tanışmamış ya da ilk kez böyle duymuş olan kişiler var. Dolayısıyla bu tür buluşmalar çok değerli, çok önemsiyecek. Emin bizler için seçtiği bir şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra tekrar buluşacağız. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, programımızın ilk bölümünde MFF Türkiye koordinatörü Emek Yılmaz'la MFF nedir? MFF Türkiye serüveni nasıl başladı ve nasıl devam ediyor gibi konulardan bahsettik. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emek çok güzel bilgiler verdim bize programın ilk bölümünde hem MFF'le ilgili hem de aslında genel olarak iklim adaletiyle ilgili önemli noktalardan bahsettin. Peki bu kapsamda iklim adaletiyle ilgili ya da müzecilik alanında iklim farkındalığıyla ilgili MFF neler öneriyor, neler yapıyor? Türkiye'deki müzeler bu konuyla ilgili nasıl aksiyonlar alıyor? Şimdi şöyle başlamak istiyorum aslında. Özellikle ilk katılan iki genç aktivistimiz tamamen olayın dışındandılar ve birisi lise öğrencisiydi, diğeri üniversiteye yeni başlamış. Bize şey sordular, iklim kriziyle müzeler ne alaka diye böyle bir önemli bir soru bu gerçekten de. Nasıl bir ilgi var diye sordular. Şimdi biliyorsunuz İkonda 24 Ağustos'ta Prag'da bu yeni müze tanımını işte onaya sunacak. Orada da geçen sürdürülebilirlik ilgisinden bahsediyor yine müzelerin sürdürülebilirliğinden. Peki nasıl olacak bunda Biz de e, e, MFF olarak az önce de bahsettiğim gibi 10 basit eylemimiz var. Ama nasıl bir iklim kriziyle müzeler nasıl bir etki altında kalıyorlar e, bunu söylemek istiyorum. Değişen iklim normalleriyle birlikte aşırı sıcaklıklar, yağmurlar, nem derecesi, kar yağışları, Açık hava müzelerini öğren yerlerinin tarihi eserleri, yapıları, müze binalarını, iç nem derecesini, sıcaklığını çok etkiliyor ve bu bina, e, objeleri de tehdit eden, tarih eserleri de te tehdit eden bir durum. Yapının türüne, malzemesine göre farklı risklerle karşı karşıya kalıyor hem binalar hem eserler. Bu da müzelerin bina olarak da önlem almalarını, mesela doğal iklimlendirme çalışmaları yapmalarını biz tavsiye ediyoruz. E, mesela hatta dün Açık Radyo'da dinlemiştim. E, açık gaz programındaydı. Hollanda'da e, fosil yakıtlardan ayrılmak için, ısınmada tamamen vazgeçmek için e, ısı pompalarıyla ısıtmaya dönüş yapmak istiyorlar. Fakat bunun içinde elektrik e, tüketimi önemli. Bu sefer de elektrik yenilenebilir enerjiyle yenilenebilir şekilde üretiliyor. Mesela onu öneminden onu vurgulamışlardı. Aynı konu müzeler için de geçerli. Müzelerin e, özellikle aydınlatma, iklimlendirme çalışmalarında çok önemli bir konu bu enerji kullanımı. Fakat yenilenebilir olması önemli. Fakat yine bunda da diğer e, vurgulanması gereken nokta bütçenin e, bütçenin ayrılması. Bu konulara ön, e, önem verilmesi. Mesela bizim önerdiğimiz e, konulardan bir tanesi faturaların dijitale çevrilmesi. E, On basit eylemde özellikle web sitesinde tekrar görülebilir. Müzeye toplu ulaşım araçlarıyla gelinmesinin teşviki. Yani burada ziyaretçilere şunu demek çok öne önemli. Bu önemliyi çok söylüyorum. Ee, toplu taşıma araçlarıyla geliniz. Çünkü burada yani sınıfsal bir durum olarak görmemek gerekiyor. Yani ben bunu ziyaretçime söyleyemem işte arabasıyla geliyor vesaire. Bunu değil yani burada çok önemli bir durum var. Karbon ayak izimizi düşürmek için mutlaka bu konuda... Dile getirmeliyiz, rahat bir şekilde hatta. Ee, daha sonra e, sergilerin yeşil sergiler olmasını tavsiye ediyoruz. İşte yerel olmasını. E, ya, uluslararası değiş, bu sergi değişimlerinin yapılmasını çok önermiyoruz. E, onda da tabi bu uluslararası ulaşımlarda, yakıtlarda da biyoyakıtı biyo ya da işte e, hani zar, doğaya zarar vermeyen yakıtları geçilirse elbette o farklı bir durum olur. Çocuk meclislerinin düzenlenmesini öneriyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle fosil yakıt şirketlerinden finansal destek alınmamalı. Yani çok net bir şekilde araya sınır konması gerekiyor. British Museum bu konuda çok baskı altında. Hatta daha sonrası içinde müze içerisinde bu anlamda eylemler de yapılıyor, bir, e, protestolar. Hatta e, Oxford Üniversitesi'nin de fosil yakıt şirketleri tarafından onaylandığı, ortaya, fonlandığı ortaya çıkınca buna da büyük tepki gösterilmişti. Fakat bu farkındalık artıyor ve çeşitli çalışmalar yapılıyor buna dair. Türkiye'de de müzeler var buna yönelik çalışmalar yapan. Ee, özellikle etkinlikleriyle, farklı eğitim etkinlikleriyle e, farkındalık çalışmaları yapan müzeler var. Koç Müzesi, Pera Müzesi, Bursa Müzesi, bizim 1326, Panorama 1326 Müzesi yeşil binas standartlarına göre tasarlandı. O yüzden iklimlendirmemiz gri su uygulaması, yeşil çatı, güneş panelleri bir anlamda bizliği biraz daha avantajlı durumda e, koyuyor. Ama kafeteryada ki bu ara, bu anlamda mesela vegan ürünleriyle e, Eskişehir Odun Pazarı Modern Müze'nin çalışmaları çok önemli ki Güshaht'ta orada e, çalışan birisi olarak yani hani bir yandan özleniyoruz. Bizim mesela mü müzedeki Kafeteryada pandemiden beri karton bardaklar kullanımı hala devam ediyor. Bunu ben engelletmek için elimden geleni yapıyorum. Umarım yakında başaracağız. Ee, çok e, Hediyelik eşyada paketlemede kesinlikle plastik e, kullanılmamalı. Ürünler yine doğa dostu olmalı gibi e, e, çalışmalarımız var. E, MFF olarak önerdiğimiz. Ama Türkiye'de de bu anlamda çalışmalar yapılıyor diyebilirim. Ki, e, OM'un mesela şey e, bina tasarımı olarak da çevre dostu olması çok değerli. Onu da e, tekrar belirtmek istiyorum. Türkiye'de önemli bir yerde çünkü. Aynen binanın yapımında kullanılan ahşap ürünler Sibirya'daki e, ticari ormanlardan elde edilmiş. Ve işte bir ağaç katliamı vesaire yapılmadan hani bu amaç için üretilmiş olan e, ahşaplar e, kullanılmış falan. O açıdan hakikaten dediğin gibi güzel. Ben aslında uluslararası alanı soracaktım ama sen bahsettin bile hani e, British'ten bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, benim de aklıma şey geldi. Yine e, saklar galerilerini kapatıyorlar. E, hani British Petrol'ün sponsor olduğu galeriler kapatıldı sanırım. Oxford demiştim pardon. E, şimdi British Müziği'nde yine saklar galerilerini kapatıyorlar. O da opioid krizini ee, başlatan e, bir parma şirket olduğu ile ilgili falanmış. Hani müzeler e, tam olarak yeşile dönemeseler bile e, bir şekilde gerçi bunu şeyde de bağlamak lazım. Hani sosyal medya ya da liç kültürüyle dışlanmaktan iptal edip iptalden iptal kültüründen mi korkuyorlar falan ama e, sev ne olursa olsun sonucunun pozitif olduğu yerlerde biraz mübahlık çarpıyor benim gözüme diyebilirim. Evet. Ya, adım atılması küçük büyük önemli kesinlikle. Verdiğin örnekler de o açıdan çok böyle aslında geniş bir yelpazedeydi. Hani mimariden kafedeki satılan bir ürüne kadar hani asılabilecek çok adım var. İlk aşamada bu başlıklar çok büyük. Hani ne yapabiliriz ya da bizim katkımız ne olabilir bu kadar büyük soruna diye bir umutsuzluğa düşebiliyor insan ya da kurumlar ister istemez ama bahsettiğin Odunpazarı Müzesi'ndeki örnek hani çok küçük bir e, belki adım ama etkisi eminim hem çevre için hem de ziyaretçiler açısından hani çok büyüktür diye tahmin edebiliyorum. Son olarak da emek, e, şunu sormak istiyorum. Geçen hafta bayağı e, müzecilik gündemine oturdu e, Lourdes'daki Mona Lisa saldırısı. Bilmeyen e, dinleyiciler için çok kısaca e, anlatayım. E, Lourdes'a giren bir ziyaretçi, kılık değiştirerek girendiğim, e, bir pasta kremasını, sakladığı pastanın kremasını Mona Lisa'nın e, üzerine sürüp, daha sonra elinde bir kırmızı gül tutarak... E, kameralar kayıt altındayken bir açıklama yapıyor. E, onun kelimelerini doğrudan aktarıyorum. Gezegeni düşünün, gezegeni yok edenler var. Onları düşünün, bunu bu yüzden yaptım diyor. Senin bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Bu eylem hakkında. Evet, bu konuda biz ekip olarak çok hemen böyle hızlı bir aksiyon aldık. Ve sosyal medyada bir paylaşım yaptık. Eylem, şimdi Eylem olarak dikkat çekiciydi ama iklim yönünün çok üstüne çıktı Mona Lisa'ya yapılan saldırı gibi geliyor bana. Ee, yani daha çok hani gezegeni düşündüğün kısmını oldu mu bilmiyorum ama sanki Mona Lisa'nın başına yeniden bir şey geldi ki 57'de zaten bir 56 veya 57'de şey, e, asit atılmış. E, ondan sonra bu camla kaplanmış, hurdum altına alınmış. E, ve sosyal medya ekibimiz de bu anlamda şunu paylaştı. İklim krizine karşı müzeler derken bunu kastetmemiştik diye. Ee, biz küresel iklim görevinde grevcileri müzelere davet ediyoruz. Ve müzelerin bu kamusal e, rolünü mekan olarak kullanılmasını zaten destekliyoruz. Ancak e, bu tür eylemlerle e, geleceğe aktarmak için koruma altına almış olduğumuz kültür mirası varlıklarının harcanabilir görünmesini Kesinlikle onaylamıyoruz. Yani kaş yaparken göz çıkarmak olmamalı bu. Hele de bundan cesaret alıp işte ileride başka daha da zarar verebilecek hareketlere örnek olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de yani enteresan oldu. Siz ne düşünüyorsunuz ben aslında merak ettim. Ben de şöyle biraz böyle haberlere bakındım tabii sıcağı sıcağına da baktım sonrasına da baktım genelde e, hani bu eylemin çevreci yönü diyeyim öyle ayırayım ona vurgu yok da Mona Lisa'ya saldırı gibi yani zaten eylem amacına ulaşmış olacak mı bu haberlerle diye sorguladım açıkçası çünkü o kişinin sözlerine yer verilmeden haberleştirilmişti yani vandalizm yönü vurgulanmıştı. Doğru söylüyorsun yani. Etkileyici, şok edici, sarsıcı ama eklim ile ne kadar alakalı bilemiyorum. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Eklemek istediğim bir şey var mı Emek? Çok teşekkürler bugün bizlerle olduğun için. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Müzeler gibi sosyal, fiziksel ve duygusal deneyimlerin yaşandığı yerlerde bu tür tasarımlar, Bunları tasarlayan e, mimar olabilir, müzeci olabilir. Herkese davet ediyoruz, ilgisi olan e, bize katılın, sesimizde ses olun. Vakit ayırdığın için teşekkürler emek. İyi haftalar sevgilim dinleyenler. Görüşmek üzere hoşçakalın.